Yönetmen Alan René'den Hiroşima'ya atılan atom bombası üzerine bir kısa belgesel film hazırlaması isteniyor. Olayla ilgili belgesel görüntüleri toparlamasına ve bayağı bir emek harcamasına rağmen René'nin içi bir türlü bu film konusunda rahat etmiyor. Zira endişesi 1955'te yaptığı Gece ve Sis isimli soykırım belgeselinin tarzını tekrar ediyor olmak. Yaratıcı ve avantgard bir kişilik olarak kendini tekrar konumuna düşmek elbette en büyük kabuslarından biri yönetmenin. Ancak hem verilmiş bir sipariş var hem de belgesel görüntülerdeki imgeler gerçekten son derece çarpıcı ve bütün insanlığın bu görüntüleri izlemesi gerektiğini düşünüyor. İşin içinden çıkamadığı bir anda yapımcısına şakayla karışık ben bu işin içinde yanımda Margarit Duras olmadan çıkamam diyor ve değiş o değiş Duras ve Rene film üzerinde beraber çalışmaya başlıyorlar. Duras aslında 6 Ağustos 1945'te Ansi Gölü kıyısındaki evinde dinlenirken gazetede Hiroshima'ya bomba atıldığı manşetini okumuştur ve sonrasında da asla savaş üzerine o anlar üzerine yazmamaya karar vermiştir. Rene ile birlikte çalışmaya başladıklarında da Film örgüsü içinde Hiroşima'daki facianın karşısına bir aşk öyküsü koyar. Film yani Mon Amour veya bizdeki adıyla Hiroşima sevgilim sen Hiroşima'ya dair hiçbir şey görmedin cümlesiyle başlar ve bu minvalde devam eder. Araya flashbackler ve belgesel görüntüler girer. Hiroşima'daki kıyım bir tokat gibi izleyicinin suratına çarpar. Ve bu sert tokatlarda görselliği ön planda bir aşk hikayesinin içine gömülür. Film boyunca kadının dış sesi ki kadın bir Fransızdır, saptamalarını dile getirirken erkeğin dış sesi ki erkek de bir Japondur, kadının gördüklerinin, hatırladıklarının, saptadıklarının, gerçekte olmuş olanın yanında hiçbir şey olmadığını yineler. Aslında film Fransız kadınla Japon erkeğin aşk hikayesini anlatırken konunun geçtiği Hiroşimayı ve bu kente 6 Ağustos 1945'te atılan atom bombasının bıraktığı izleri de bize aktarmaktadır. Atom bombasının kurbanları, onların parçalanmış gövdeleri, kesik kolları ve bacaklarının görüntüleri arasında bir otel odasında sevişen Fransız kadında Japon erkeğin çıplak bedenlerini görürüz. Filmle ilgili ilginç bir not vereyim. Başroldeki Japon erkek oyuncu, film boyunca Fransızca konuşmasına rağmen aslında tek kelime Fransızca bilmemektedir. E nasıl olup da Fransızca konuşabilmektedir peki? Basit. Her sahneden önce replik hece hece kendisine ezberletilmekte o da çekim anında ezberini tekrarlamaktadır. Duras'ın sembolist metni filmlerinde insan doğasının gizemini araştıran Alain René'nin elinde görkemli bir sinema yapıtına dönüşür. Film yani Hiroshima Mon Amour veya Hiroshima sevgilim yoğun flashback kullanımı, özgün örgüsü ve tarzıyla dikkat çeker ve Fransız yeni dalga veya diğer ismiyle Nouvelle Vague akımının önde gelen filmlerinden biri olur. Cannes Film Festivali'nde 1950 Yılında Hiroşima Monomur'la Jüri özel ödülünü alır Senaryoyu yazan Margarit Duras Ancak film resmi festival seçkisi içine dahil edilmez Zira festival komitesi Amerikalıları Kızdırmaktan çekinmektedir Ve Amerika'da büyük bir pazardır Evet sinema tarihinin en önemli Filmlerinden biri olan bu filmde Yani Hiroşima Monomur'da da bahsedildiği Gibi 6 Ağustos 1945'te Amerikan Hava Kuvvetleri Japonya'daki Hiroshima Kentine Little Boy gibi sempatikler bir isim verilen nükleer bombayı bırakır. Resmi görüş bu bombanın 2. Dünya Savaşı'nı bitirmek maksadıyla atılmış olduğudur. Biz de tarih kitaplarında böyle görmüşüzdür. Ama zaten biz geleneksel Rus salatasının ismini dahi garip bir kompleks içinde Amerikan salatasına dönüştürülmesini onaylamış bir ulus olarak bize sunulanın gerçek olup olmadığını araştırmaya pek yatkın değilizdir. Yani bu izahın aslında gerçekle en ufak bir ilgisi yoktur. Çünkü ne Hiroşimaya atılan ilk bomba ne de ardından Nagasaki'ye sallanan Fatman isimli ölüm makineleri Japonya'ya savaşı kaybettirmiştir. Neden? Çünkü zaten gerçekte pratik olarak savaş bitmiş ve Japonların değil adım atmaya, nefes almaya bile mecalik almamıştır. Bu konuda ilginç bir şey söyleyeyim. Bu ilk meşrum bombayı atan 3 uçaklık Amerikan filosu aslında Japon Erken Uyarı Sistemi tarafından hem de bombalamadan yaklaşık 2 saat kadar önce tespit edilmiş ve takibi alınmıştır. Ancak o 3 uçağı indirmek için ne yakıt ne de uçak vardır Japonların elinde. Mahvolmuş ve bitmişlerdir. Bombaların esas amacı ise zaten sırflarında. Kırtı yere gelmiş Japonları teslime zorlamaktan daha farklı bir nedene dayanmaktadır ve Amerikan savaş makinesinin gücünü problemli ve zoraki müttefik Sovyet Rusya'ya göstermek amacını taşımaktadır. Yani aslında Amerikalılar bir şov yapmış ve askeri güçlerini Ruslara göstererek onların Avrupa içinde daha fazla ilerlemesinin önüne geçmek istemişlerdir. Bu şovun kurbanı da yüz binlerce sivil Japon olmuştur ama bu da tahmin edebileceğiniz gibi pek kimsenin umurunda olmamıştır. Zaten bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından bu iki eski müttefik arasında bu kez Soğuk Savaş dönemi başlar. Patlamanın ilk etkisiyle birkaç saniye içinde kente 70 bin kişi ölür. 1950 yılına gelindiğinde yoğun radyasyonun etkisiyle Hiroşimalı ölü sayısının zaman içinde 200 bine ulaştığı söylenir. Tabii ölmeyip de sakat kalanları bu rakama dahil etmiyorum bile. Peki neden Hiroşima ve Nagasaki'de mesela Kyoto olmamıştır hedef? Acı acı bir nedene dayanır bu. Henry Stimson yani zamanın Amerikan Birleşik Devletleri Savaş Bakanı evlendiğinde balayını Kyoto'da geçirdiği ve şehre adeta aşık olduğu için önüne getirilen muhtemel stratejik hedef listesinde Kyoto'nun ismini çizivermiştir. Bir balayı ve ona ait hoş anılar bir şehrin insanların yaşamını kurtarırken diğer bir şehrin yıkımının da sebebi olmuştur. 6 Ağustos 1945 yani bombalamanın olduğu gün 7 yaşında olan Hiroşimalı bir Japon çocuğu 64 yıl sonra 71 yaşında gazetelere şunları söyler ''Gözlerimi kapadığımda hala kimsenin yaşamasını istemeyeceğim o anları yaşayabiliyorum.'' Çok parlak kırmızı bir ışık, hemen sonrasında dev bir kara bulut ve umutsuzca kaçma çabası içinde her yöne koşuşan insanlar. Hepsini hatırlıyorum, o andan 3 yıl sonra radyasyon yanıkları yüzünden annemi kaybettim. Kimdir bu cümlelerin sahibi ve annesi o şirin isimli hain bombanın kurbanı olan Hiroşimalı Japon çocuğu, efendim bu çocuğun ismi İsei Miyake. Evet bugün için dünyanın en cesur ve farklı modacılarından biri sayılan bu ilginç Japon tasarım adamı da annesini bir emperyal güç savaşına, beyhude yere kurban vermiş zavallılardan biri. İsei Miyake 22 Nisan 1938'de Hiroşima'da doğuyor, Tokyo'daki Tama Samat Üniversitesi'nde grafik tasarım bölümünde. Mezun oluyor aslında gönlü moda dünyasında ama mecburen grafik tasarım okuyor zira 50'li yıllarda yani savaşın hemen sonrasında Tokyo'da moda tasarımı eğitimi veren bir kurum mevcut değil. Mezuniyetten sonra Paris'e gidiyor ve moda tasarımı alanına burada ayak basıyor. Gilaroch'un yanına giriyor ve pişiyor bir süre bu ustanın yanında. Moda tasarımı alanına ayak basıyor derken muhteremin Batı kültüründen oldukça farklı bir kültürel geçmişi olduğunu, üstüne bir de savaş nedeniyle bir travma yaşayarak annesini kaybettiğini ve hepsinin üstüne de o an için dünyada esmekte olan 68 rüzgarına bir ekleyi verin. Bütün bunların toplamı ise Miyake'nin geleneksel güzellik ve kadın vücudu kavramlarına soğuk durması ve kendini 68 yıllarının devrimci durumuyla özdeşleştirmeye çabalamasıyla sonuçlanıyor. Sokaklarda gençler yürümektedir, barikatlar kurulmakta ve sisteme isyan edilmektedir. İseyin de gönlünden geçen bu isyanın bir parçası olmak. Bu nedenle Gilaroş'un yanından ayrılıyor ve birkaç ay amaçsız ama isyan dolu olarak soğuklanıyor. Sokaklarını dolaşıyor Paris'in. Gel gelelim akacak kan damarda durmuyor ve boş dolaşarak farklı bir söylemi yeterince güçlü ve işitilebilir bir şekilde dile getiremeyeceğini anlayan Miyake bu kez gönlündeki işi biraz daha öğrenmek için bir başka moda ustasının Givenchy'nin yanında giriyor işe. 1969'a gelindiğinde Miyake’ni Paris'ten New York'a giderken görüyoruz. Bu kez Yanında çalışmaya başladığı isim bir Amerikan moda devi Geoffrey Beene'dir. Beene'nin yanında da 6 ay çalıştıktan sonra artık çıraklık dönemini hitama erdirmiş olduğuna kanaat getirip memleketine Tokyo'ya dönüyor ve 70 yılında kendi adına Miyake Tasarım Stüdyosunu kuruyor. Kendi estetik anlayışını kadın üzerinde görebilmesi, ayrıca giysinin işlevselliği ve kullanım kolaylığına sahip olması kısa sürede ise Miyake'nin imzası haline geliyor. Klasik Japon kumaşlarını gene klasik bir Japon sanatı olan origami ile birleştirerek batının yabancı olduğu ancak rahatsız olmadığı giysiler tasarlıyor. Origami ne demek? Japonca ori katlamak ve gami kağıt anlamına geliyor ve origami de kağıt katlama sanatına verilen Japonca isim. Kat kat pileler var Miyake'nin tasarladığı giysilerde ama bunlar bazen tüm giysiyi boydan boya kesen pileler ve asla kullanım zorluğu getirmiyor bilakis son derece rahat. Buruşması zor ve formu rahatça öne çıkaran minimalist bir görüntüye yol açıyor kullanıcıda. Garip garip icatları da var muhteremin. Mesela önce kumaşı kestirip elbiseyi diktiriyor. Daha sonra bu kestirilmiş kumaş parçası iki kağıt tabakasının arasında sandviç gibi sıkıştırılıyor. Sonra bu sandviç yüksek ısıda ütüyle ütülenerek pileler veriliyor. Ve daha sonra kumaşın kağıttan kozası açıldığında Giymeye hazır kıvrımlı bir kumaş parçası elde kalmış oluyor. Bu garip uygulamalar elbette sadece moda endüstrisinin değil sanat dünyasının da ilgisini çekiyor ve muhterem pek çok bale eserinin giysi tasarımı işini alıyor. Keza sanat dünyasından edindiği dostlar mesela Avusturyalı seramik sanatçısı Lucy onun için ürettiği seramik ve toprak düğmeler Miyake'nin yeni koleksiyonlarında giysilerin üzerine yerleşerek farklılıklara bir başka farklılık ekleyiveriyor. Sadece bilindik materyalden üretilen kumaşlar değil, ipek, lastik, kağıt, deri, madeni fileler ve hatta poli üreten bile onun elinde modayı etkileyecek bir giysi tasarımına dönüşüyor. Bu dönüşüm ve yenilikler ayrıca uyandırdığı şaşkınlık ve hayranlık. Sadece kendi ismini değil Tokyo'nun ismini de Paris ve New York gibi dünya moda başkentlerinin arasına katıveriyor. Yani Allah yürü ya kulum diyor ise Miyake'ye oysa hem kendi yürüyor hem de Japon moda dünyasını elinden tutarak yanı başında yol arkadaşı ediyor kendine. Tabi bütün bunlar olup ismi de bilinirliliğini kat üstüne kat çıkarak artırırken her ulustan pek çok ünlü isim ve iş adamı da dostu oluyor Miyake'nin. Bunlardan biri de kendi memleketlisi Yoshiharu Fukuhara. Yoshiharu Fukuhara, Shiseido şirketinin başkanı. Nedir peki bu Shiseido şirketi? Efendim bu şirket modern dünyanın bilindik en eski ve köklü kozmetik şirketi. Kuruluşu 1872 yılında Japon donanmasında eczacı olan Arinobu Fukuhara tarafından gerçekleştiriliyor Shiseido'nun. Daha doğrusu başlarda küçük bir eczane açıyor Fukuhara'san. Ancak Amerika'ya yaptığı bir seyahat sonrası orada eczanelerde satılan ilaç dışı itriyat ürünlerinin Dükkan sahibinin gelirine yaptığı katkıyı görünce... Dönüşte kendisi de aynı modeli eczanesinde uygulamaya başlıyor. İşin ilginci eczanesine koyduğu ilk ilaç dışı ürün bir kola sifonu. Coca-Cola'ya anlattığım yayınları dinlemiş olanlar bu tip sodalı meşrubatın nasıl ilk başlarda eczanelerde yaygınlaşmaya başladığını hatırlarlar. Evet kola sifonunu Odermin isimli beyazlatıcı ve yumuşatıcı krem takip ediyor. Bugün hala satılan bir ürün bu ve Shiseido efsanesinin de başlatıcısı olan mucize ürün diyebiliriz. Japon kadınlarının geleneksel makyaj anlayışları için de yüzlerine uyguladıkları bembeyaz fondöten benzeri malzeme aslında kurşun bazlı bir malzeme ve Fukuhara'nın mucize renklendirici ve yumuşatıcısı da buna alternatif olarak piyasaya sürülüyor ve deliler gibi satıyor haliyle. Neden? Çünkü alternatif olduğu kurşun bazlı malzeme insanı zehirler ve öldürebilir. 1917 yılında Japon geleneksel güzellik kodlarının beyaz yüzde ısrarına karşın ülkedeki batılı görünüm arzusunun ticari bir karşılığı olan kuşağı yüz pudrasını piyasaya sürüyor. Bembeyazın karşısında 7 farklı renk tonu içeren bu ürün elbette batılılaşma rüzgarlarını da ardına alarak bayağı bir büyütüyor şirket cürolarını. 1923 yılına gelindiğinde yani kuruluşundan yaklaşık 60 yıl sonra Japonya genelindeki Shiseido satış noktalarının sayısı 25 bin civarına ulaşıyor. Shiseido sadece Japonya içinde değil zaman ilerledikçe batı dünyasında da adımlar atıyor. Bunlardan biri de Bote Prestige International yani BPI şirketi. Ve bu şirketin kuruluş amacı da Shiseido kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin kullanıcılarına parfümü de bir seçenek olarak sunabilmek. BPI Fransa'da kurulu 7 ülkede şubesi olan ve tamamen Shiseido'nun sahip olduğu bir koku pazarlama şirketi. İsei Miyake'nin dostu Yoshiharu Fukuhara da Shiseido'nun başkanı olarak haliyle bu BPI'nin de kontrolünü elinde bulunduruyor. Müsaade ederseniz burada şimdi bir kahve molası verelim ve İsei Miyake'nin Koku macerasının devamını onun sonrasında dinleyelim. The Birds'den dinliyoruz. I Come and Stand at Every Door. I Come and Stand at Every Door But No One Hears My sigh. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız ben ve de Dozan. The Birds'ten dinledik. I come and stand at every door. Evet Miyake ile Dostu ve Shiseido'nun başkanı Fuku Harasan sohbetleşiyorlar. Miyake isminin belli bir moda tasarımcısı olarak bilinliğinden istifade Muhtelif koku pazarlama şirketlerinin adını belli bir lisans ücreti karşılığında kiralamak istediğinden söz ediyor Fukuhara'ya. Fukuhara da dönüp diyor ki Miyake'ye ''Miyakesan bu şirketlerin sadece senin isminle bir parfümü satıp sana da 3-5 sakal indirmeleri mesele değil. Sana gerekli olan hem satışı yapıp sana para kazandıracak... Hem de senin ismini istimal etmekten ziyade daha da ileriye taşıyacak bir şirket bulman. Bak biz iki sene önce BPI diye bir şirket kurduk Paris'te. Sadece tasarımcılara parfüm yapıp pazarlamak için ve henüz gerçekleşmiş bir projemiz yok. Sen Japon, ben de Japon, gel şu işi beraber yapalım. Kurbanda da beraber danaya gireriz Allah kısmet ederse. Altakya Vercula, iki Japon Gakku gidip anlaşıyorlar ve hemen bir mukavele imzalanıyor. Shiseido'ya bağlı Bote Prestige Uluslararası şirketi ve Miyake Tasarım Stüdyosu arasında. Şimdi anlaşma imzalanmasına imza alınıyor da Miyake Paris Hilton değil. Yani ismini satıp da şişenin içine ne kokusu konulursa konsun fark etmeyecek bir kişilik değil. Üretilecek kokunun hem kendisine hem de kendi zevkü dünya ve tasarımlarındaki stili yansıtması gerek. İşin kötüsü İsei Miyake parfüme inanan ve koku seven birisi değil. 7 yaşındayken anasının az ötesine düşen atom bombasından mütevellit yayılmış yanık kokusu, üzerine kendi minimalist yaşam anlayışı ve hepsinin üstüne de uçağa bindiğinde veya tiyatroya gittiğinde çevredeki parfüm kullanıcılarından burnuna doğru gelen davetsiz koku molekülleri onu iyice soğutmuş durumda parfüm dünyasından. Sadece batılı parfümler değil Japon kokuları ve tütsüleri de Son derece rahatsız edici muhterem için Çok pudramsı geliyorlar burnuna Ve bu nedenle içten içe Ben hiçbir zaman bir parfüm sevemeyeceğim Diye düşünüyor Öyle düşünüyor ama bir de piyasa gerçekleri var O sıralarda Unilever Calvin Klein'ın isim haklarını almış L'Oréal, Giorgio Armani, Ralph Lauren Ve Palomo Picasso parfümlerini Portföyüne katmış Sanofi, Yves Saint Laurent ve Oscar de la Renta'yı Ele geçirmiş falan O da dünyasını devleri teker teker isim yani ...parfüm pazarlama devlerine devrederken henüz elinde tek bir parfümü dahi olmayan ise Miyake'nin ayakta kalmayı sürdürebilmesi imkansız gibi. Aynı durum BP için de geçerli zira rakip olmak üzere kuruldukları şirketler atak üzerine atak yaparken onların elinde hali hazırda sadece Miyake ile yapılmış bir kontrat var ve başkaca da bir şey yok. Başkan Fukuhara bu durumu saptıyor ve ilk adımı Yves Saint Laurent için opium parfüm projesini yürüten Chantal Rose'u transfer ederek atıyor. Rose hanıma verilen ilk görev Evde hem şirketin hem de Miyake'nin ilk parfüm projesini bir an önce hayata geçirmek. Ross da tabi bunun üzerine hemen Miyake'den randevu talep ediyor ve geliyorlar bir araya. Ross soruyor Miyake'ye usta sen ne kokusu seversin Miyake'de tık yok. Hocam yapma ne kokusu seversin ıh gene tık yok Miyake'den. Tam Ross sinir içinde tasarımcının gırtlağına hamle edecekken Miyake ağzını açıyor ve hanımefendi ben su kokusunu severim diye veriyor Tabii Rose lan hasta etme adamı diyemiyor ve piyasada mevcut çok satan 30 kadar parfüm örneğini burnuna dayayıp seç usta bunların içinden kendine en yakın geleni diyor. Fayda yok Miyake hiçbirini beğenmiyor ve kadınlar niye parfüm sürerler ki gereksiz en güzel koku kadının vücuduna çarptığı suyun kokusudur ben su kokusu isterim diye tutturuyor. Ne kadar sohbet ederlerse etsinler iş dönüp dolaşıp suya ve suyun temsil ettiği saflık duygusuna veriyor. Tabi bu iş hiç kolay bir iş değil bir parfümör için hatta bir parfümör kardeşim siz bir şişe eviyan su alıp parfüm diye satın en iyisi diye takılıyor kendisine brief verildiğinde. Koku firmaları çalışıyorlar ama numune üstüne numune sunmalarına rağmen red üstüne red diyorlar eden. Tabi üstad da bu arada ben su isterim söylemini geliştirmiş durumda ve daha artistik bir ifadeyle ile getiriyor talebini. Bana diyor yapacağınız parfüm su kadar temiz olmalı, yağ veya alkol kokmamalı, bir kumaş parçası gibi kadının vücudunu sararak kucaklamalı ve onun yadırganmayacak bir parçası olmalı. Numune üstüne numune reddediliyor ancak bu arada da kronometre çalışıyor. Zira piyasaya çıkış tarihi belirlenmiş durumda ürünün hatta muhteremin su takısından dolayı isim bile belli ve parfümün adı Lodise yani İseyin suyu olacak. Projeyi yürüten Chantal Rose, koku devi firmenin için bir davetinde genç bir parfümörün Jacques Cavallier'nin yanına oturuyor tesadüfen. Tabi hoş bez sohbet derken konu Miyake'nin su temalı parfümüne geliyor. Rose sohbet hayretler içinde görüyor ki Jacques Cavallier büyük bir Miyake hayranı ve G Giyisi tasarımları gerekse yaşam felsefesini dibine kadar benimsemiş durumda üstadın. Yemek davetinin ertesi günü Şantal Rose filmin işin başkanını arıyor ve abisi kusura bakma sizin iç işlerinize karışmak istemem ve çok da az zaman kaldı biliyorum ama dün akşam sizin yemekte yanına oturduğum genci Bizim parfüm projesinin içine dahil etme imkanı var mıdır diye soruyor. E talep büyük bir müstakbel müşteriden gelince akan sular durur ve duruyor da zaten. Jacques Cavalier Firmenich Koku şirketinde İsey Miyake için hazırlanan parfüm projesinin içine dahil ediliveriyor. Bu konuşmadan sonra Rose Tokyo'ya uçuyor ama uçmadan önce de kavalyeyi arayıp dönüşünde masasında en az 5 değişik numune görmek istediğini belirtiyor. Jacques Cavalier, Rose dönene kadar geçen 2 haftalık süre içinde günde en fazla 3 saat uyuyarak deliler gibi çalışıyor. Çalışmaya ve kokuya alışık bir parfümör Jack Çünkü babası ve büyük babası da parfümör ve tahmin edebileceğiniz gibi grass doğumlu bir burun. Bilginiz için Lodi ise sadece BPI veya Issey Yaken'in değil, Jacques Cavallier'nin de ilk bilinen parfüm formülü. O parfümden sonra çok ünleniyor Cavallier ve bugün için piyasada bulunan parfümlerin en az %25'inde onun koku tasarımcısı olarak imzası olduğu söyleniyor. Filmlerin kopyalanmış gibi birbirlerine benzediği bu devirde bu bir hakaret midir yoksa iltifat mı onu bir yana bırakalım ve devam edelim kaldığımız yerden. Kavalye'nin Miyake algısında tamamen tazelik ve ancak o tazelikle bağlantılı duru bir dişilik var. Bu nedenle hafif çiçeklerin goncaları ve miskler kafadan dahil oluyor olası parfüm formülünün içine. Yenilik ve farklılık da gerekiyor ve bunun içinde çok da harca alem olmamış ferahlık molekülleri gerekiyor. En tepeye yani üst notalara lotus, frezya, siklemen ve gül hatta gülün gül suyu gibi hafif hali yerleştiriliyor. Kalp notalarda orkide veya Yasemin gibi belirgin ve yağlı nispeten ağır notalar yerine Müge ve Şakayik gibi şeffaf çiçek notaları yerleştiriliyor. Bazı notalarda ise sedir ağacı, sandal ağacı, misk ve kalon var. Kalonun ne olduğunu daha önce anlatmış hatta bayram yayınımızdaki seçki içinde o yayının bir bölümünü de tekrarlamıştım. Kısaca özetleyeyim kalon tamamen yapay bir molekül ve diğer adı da karpuz ketonu. 1966'da keşfedildikten sonra uzun süre kullanılmayan bu molekül önce temizlik ürünlerinde yer buluyor ardından New West for Him ...isimli parfümle patlıyor... Claiborne for patlamayı sürdürüp New West for Her'le ününü perçinliyor Kalon. 1991'de Estee Lauder'ın SKB çıkana kadar geçici bir akım olarak düşünülen Kalon içeren deniz kokulu parfümler bu tarihten itibaren geçici konumlarını terk edip kabul edilmiş bir parfüm ailesine evriliyorlar. Bu yeni parfüm ailesiyle beraber temizliğin kokusu cinsellikle birleşip özellikle Amerikan pazarında temiz kokan seksi olandır anlayışına yol açıyor. Tabii Pfizer'in kalonunu rakip firmaların benzer molekülleri mesela Ultrazur veya Maritime falan takip ediyor. İsim değişik ancak konsept aynı bu moleküllerde. Deniz ve ozon arası temiz ve ferah bir koku vermek lazım parfümlere. Bu konsept gereği elbette Caron. Logise içinde de yer alıyor. Tabii ki sadece kalon yok Logise'de göze çarpan yapay moleküller içinde kalonun yanı sıra isoE süper, dihidrobeta iyonun ve helional kendine yer buluyor. İşin ilginci parfümün şişe tasarımı parfümün kendisinden önce bitiyor. Tasarlayanlar Alain de Mourke ve Fabian Baron. Murk daha önce Chantal Ross'la Yves Saint Laurent'in Opium Projesi'nde Pierre PR birlikte çalışmış, daha sonra kendi şişe tasarım atölyesini kurmuş bir tasarımcı. Fabian Baronsa bir şişe tasarımcısı falan değil, Harper's Pazar'ın yaratıcı direktörü ve Miyake'nin de fikrine çok itibar ettiği bir insan. Bu ikili çoğu kez yüksek egoları dolayısıyla çatışmalarına rağmen sonunda başarılı bir şekilde basit, ince uzun, Hafif bombeli Japon kaligrafisinde dikine bir fırça darbesini çağrıştıran bir şişe tasarlayıp o şişeyi de gene son derece minimal parşömen rengi bir kutuya koyuyorlar. Aslında kutunun orijinali gerçekten parşömen kağıdından ancak bu orijinal fikir daha sonra maliyet endişesiyle bir kenara terk edilince geriye sadece parşömenin vanilyaya benzer rengi kalıyor. Dediğim gibi şişe parfümden önce hazır ediliyor ve bir örneği hem ise Miyake'ye hem de o sırada halen Koku formülü üzerinde çalışmakta olan Jacques Cavalier'e gönderiliyor. Cavalier'in kafasındaki bütün notalar şişeyi gördükten 10 dakika sonra oran ve ağırlık olarak dökülüyor kağıda ve parfüm yani lodi ise ortaya çıkıyor. Yani şişe ve o basit ancak etkileyici formu hazır olup halen dengeleri kurulamamış parfüm formülüne Topping etkisi yapıp süreci ses hızında hızlandırıyor da diyebiliriz. İsim hazır, şişe hazır, içine girecek kokulu sıvı hazır, renk ne olacak? Yani şişenin veya kutunun değil parfümün rengi ne olacak? Miyake sarı veya pembe diye bir su rengi olmadığını söyleyerek olduğu gibi şeffaf bırakılmasını istiyor parfümünün. Pazarlama bölümü kadınlar burunlarıyla koklar ama gözleriyle satın alırlar diye itiraz ediyor. İtiraz kabul görmüyor ve Lodi ise İçine hiç renk katılmadan suya yakın rengiyle piyasaya sürülüyor. 1992 yılında piyasaya sürülen Lodise kült seviyede bir başarı sağlıyor koku dünyasında veya şöyle söyleyeyim öncesi ve sonrası diye ayrımlar yapabileceğimiz bir kilometre taşı oluyor. Elbette onu peşi sıra hep olduğu gibi onun ününden ve yatırımından istifade eden başka yancı türevleri yani flankerları Fodice, Lodice Florel, Lodice Fleur de Bois Le Bleu ise gibi pek çok aile içi parfüm takip ediyor. Siz de fark etmişsinizdir tüm bu ikinci bölümde anlatılanları alt alta koyduğumuzda ilginç bir şey dikkatimizi çekiyor. O da bir kült haline dönüşüp ikonlaşan ve bu nedenle programımıza da konu olan bu parfümün ismini Kokudan hiç hoşlanmayan ve suyun durulduğunun kokusundan başka hiçbir kokuyu yaşamına sokmayan bir tasarımcıdan almış olması. Eee ne denir? Selavi. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. et yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi az sonra facebook.com taksim Ozan, koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı